Geldiğiniz için teşekkürler davet içinde. Ee, 18 dakikalık e, zaman sınırı hakkında konuşmak bu TED konuşmalarını kızım vesilesiyle ilk öğrendiğim zaman e, bir lise öğrencisi kızım var e, dedi e, Aa, TED Talks'ta mı konuşacaksın baba? Yok. E, nere, nereye gidiyorsun? İstanbul'da dedim. Aa, boş ver o zaman dedi. Günümüzdeki e, dolayısıyla benim için e, oldukça heyecan verici ve mutluluk verici olan bir şey. Onun açısından rahatlıkla anlamını yitirebiliyor. Bu 18 dakika konuşma sınırı üzerine konuşmak da bazen e, konuşmacıların önemli bir zamanları mesela benim yaptığım gibi 15 saniyeyi konuşmanın içeriğine girmektense ya hay Allah zaten 18 dakika vermişler nasıl yapacağız demekle geçirmesi dikkat çekici. Mutluluk o yüzden bir an mutlu olduğunu düşünüyorsunuz biraz sonra da o kadar da mutlu olup olmadığınız konusunda tartışmaya başlıyorsunuz. Bugünkü konuşmanın, e, aktaracağım fikirlerin özünü aslında şu oluşturuyor. Default sistemlerimizi nasıl harekete geçirebiliriz ki yaşadığımız duyguların farkına varabilelim. Bunun adı mutluluk olabilir, başka bir şey olabilir. Ama biliyoruz ki default sistemleri insanların, yani fabrika ayarlarımız bir değişle bizi genellikle mutlu ve memnun etmeye dönük çalışmaya Hazır bir vaziyette. Yeter ki biz yakasını bırakalım. Tabii ben böyle mutlulukla ilgili bir konuşma düzenine girince belki bazılarınız düşünebilir ki ya bir mutluluk gurusu daha mı çıktı? Benim yazdığım, çizdiklerim okuyanlar bunun tam tersi bir adam olduğumu yani bir şey gurusu olacaksam mutsuzluk gurusu herhalde olabilirim düşüneceklerdir. Aslında burada bir parça yapmaya çalışacağımız kalan zaman diliminde bilimin bize sunduğu bazı verilerden yaşamı anlamak için yararlanma gayreti ama aynı bilimsel verilerden belki başka bir konuşmacı bambaşka bir fikirle ortaya çıkabilir. O nedenle görüşlerimiz çürütülmez tezler ya da sarsılmaz fikirler olarak görmekten ziyade sadece sizi zaten belki düşünmüş olduğunuz konular hakkında biraz daha düşünmeye itmek. Bu şeyi tanıyorsunuz herhalde değil mi? İzmir-İstanbul ayrımını belki aranızda İzmir'li olanlar yapacaktır. Enginar'ın Türkiye'de ve İtalya'da vesairede iki çeşidi var. Bir İzmir Enginar'ı var, bir de İstanbul Enginar'ı. İzmir enginarı ile İstanbul enginarı arasındaki farka girmeden önce Enginar nefret ettiğim bir sebzeydi. Aslında bugün buraya elimde hani bir Enginar'la çıkarsam daha etkileyici olur diye düşünüyorum. Ama henüz İzmir'deki Enginar piyasaya çıkmamış. Alaçatı pazarını da en son dün baktırdığımda. İzmir enginarını İzmir'de büyüyen her çocuk gibi anneniz pişirir, içini bazen pirinçle doldurur, bazen zeytinyağlı, bazen kuzulu hazırlar ve önünüze sunar. Ve çocukluğumda ve birçok başka arkadaşım gibi en nefret ettiğim sebze yemi olarak karşıma çıkar. Peki bu neredeyse 40 yıl öncesine yaptığım bu projeksiyonda şu anda İzmir'den İzmir enginarı getirtip her gün bu sebzeyi yiyen bir adam haline nasıl dönüştüm? Çünkü İzmir Enginleri'nin İstanbul enginlerinden farkı şöyle bir yanı var. Yaprakları da yenebiliyor. Yaprakları burada e, gördüğünüz gibi, pardon. Şurada e, bu İstanbul Enginleri, buradaki bu kökün ne kadar küçük olduğunu ve yaprakların ne kadar körpü olduğunu görüyorsunuz. Yaprakları tek tek ayıklanır. Ağzınıza sokarsınız ve hafifçe çekersiniz ve biraz beklemeniz gerekir. Özellikle üzerinde bir bardak güzel bir işte İzmir'in o zaman meşhur olan şaşal suyundan içtiğinizde ağzınızda hoş bir lezzet ortaya çıkar. Fakat bütün bu bir lokma enginar yaprağının ağzınızda bir lezzet üretecek hale gelmesi neredeyse 30 saniyeye kadar varan bir süreçtir. Bu da benim o sırada olduğum yaşta, 5 yaşında, 10 yaşında hatta 15 yaşında olduğunuzda yemek sofrasında 30 saniye her bir lokma için harcamak düşünemeyecek kadar bir zaman dilimizin e, dil, tatla ilgili delilerinin bu lezzeti tatması için tek yapmamız gereken şey aslında beklemek. İzmir Enginarı beklemekle tadına varılan nesnelerden bir tanesi. Sayısız yiyecek gibi. Ama bana çocuklukta tadına varamayıp yetişkinlikte beni mutlu eden e, sebze örneklerinden birisi olarak aklıma gelmesi belki de tesadüf değil. Çünkü hayatımızın çok tatlı olmayarak hatırladığımız birçok zamanını zaman geçtikten sonra, üzerinden zaman geçtikten sonra yaşamın en güzel zamanlarından birisi gibi hatırlamak sadece bana, sana ya da başka birisine özgü değil. Masumiyet Müzesi'nin ilk satırı, okumuş olanlar varsa hayatımın en mutlu anıymış, bilmiyordum diye başlar. Birinci sayfa, birinci cümle. Belki sizler de bugün okul e, mezunlar derneği toplantılarında e-mail gruplarında birbirinizle yazışırken, ya ne güzel günlerdi onlar, ne kadar harika zaman geçiriyorduk. Hey gidi günler hey laflarını aranızda söyleyenler varsa, burada neredeyse 70 yıl önce Türkiye'deki bir Cumhuriyet Okulu'ndan olan resimde, bu babamın aydındaki bir okulundaki resmi ve babamın en güzel hatırladığı zamanlar, hey gidi günler hey diye hatırladı, Cumhuriyet'in ilk 10 yılındaki ilkokul zamanı. Peki baba o zaman kendini mutlu hissediyor muydun diye sorduğumda, yok diyor. Burada aramızda askerlik yapmış olanlar varsa, örneğin askerlik birçok kişinin gittiği sırada şikayet ettiği en rahat şekilde yapmak için on tane takla attığı, araya adamlar koyduğu, doktorlara vesairelere gittiği, ama askerlik olup bittikten sonra da yıllarca özellikle erkekler açısından söylerim anlatacak neredeyse başka konu bulamadığı, hayatın en zevkli zaman olarak aktardığı zaman o nedenle bir durumun yaşanırkenki haliyle, yaşanırken bizde yarattığı duygularla yaşandıktan bir süre sonraki duygular arasında ciddi bir fark olduğunu iyi kötü, dikkatlice baktığında gözlüyorsunuz. Bunu gözleyenlerden bir tanesi, yine TED Talk'ları incelerseniz, oradaki konuşmacılar arasında da var, Daniel Kahneman, kişinin mutlu olduğu anı, mutluluk anı geçtikten sonra daha yüksek rate ettiğini gösteren çalışmalarıyla Nobel Ekonomi Ödülünü aldı. Buradan gördüğümüz şeylerden bir tanesi, belki de mutluluk, Yaşanmayıp hatırlanan bir şey. Yaşandığı anda yaşandığı anda mutluluğun gücünü ve tesirini belki hatırladığımıza göre çok daha düşük hissediyoruz. Benjamin Libet adlı San Francisco Üniversitesi'nden e, bir araştırmacı. 1960'larda yaptığı enteresan bir çalışma var. Ve hala bu özellikle bilinç e, dışı ve bilinçlilikle ilgili araştırmalar konusu da kaynak bir makale durumunda. Libet'in yaptığı çalışma basit elektrotlar bağlanmış vaziyette vücudunuza ve beyin aktivitesini ölçecek şekilde bir hareket yapmanız, kolunuzu oynatmanız isteniyor. Ve kolunuzu oynatıyor olduğunuz anda da karşınızdakine kolumu oynatıyorum diye haber vermeniz bekleniyor. Kişinin beyin kayıtları da, beyin aktivitesi kayıtlarında önce bir aktivite oluyor fakat kişiden ses yok. Yani... Beyinde, hareketle ilgili beyin bölgesinde bir aktivitenin olduğunu görüyorsunuz ve biraz sonra yaklaşık 500 milisaniye sonra kişi kolumu oynatıyorum diyor. Bilincimiz, yaptığımız hareketin farkına varması ya da düşündüğümüzün, içinde yaşadığımız durumun farkına varmasıyla olması arasında bir eylemin en azından hareket düzeyinde bırakın duygu ya da düşünce gibi daha karmaşık süreçlerde 500 milisaniyelik bir asenkroni var. Yani dublajda kişinin ağız hareketleriyle söyledikleri arasındakinin tutmaması gibi bu yaşananla yaşadığımızın anlamlandırılması ya da bilinci bize geçmesi arasında. Büyük bir ihtimalle Kahneman'ın mutlulukla ilgili bireylerin şimdiki zamanı gelecekte daha yüksek reyde ilgili bulgusu da aslında Libet'in bulgusundan çok da farklı değil. Bana e, bunu konuşurken, yağmurlu ve gök gürültülü bir günde bu konuşmayı hazırlıyordum. Önce bir ışık patladı, biraz sonra da ardından gök gürültüsü. Çocukluğumuzdan beri şimşek ve gök gürültüsü arasındaki zaman farkını kanıksadığımız için bunu yadırgamadığımız, yadırgamadığımız bir durum. Önce bir ortalık aydınlanır, ardından da kulak kesilir, bir sesin gelmesini bekleriz. İşte Benjamin Libet'in e, insan beyninde, ee, belki bulduğu olguda olayın kendisiyle olayın farkına varılmasını sağlayan durum arasındaki bu hafif gecikmeden ibaret. Peki gerçek yaşantımızda olayların şimşeğiyle gök gürültüsü arasındaki farkı ayırt edebilirsek bu bizim a mutluluk durumlarını kaçırmamamızı ne kadar mutluyduk, hey gidi günler hey durumundan çıkıp da o hey gibi günler heyin içerisinde olduğumuz anda umutluluğu yaşamamızı sağlayabilir mi? Bunun için bir yol var mı? Herhalde sayısız yol var. Ben burada önerebilecek yollardan bir tanesinin üzerine duracağım ama belki bundan önce aynı şimşek ve gök gürültüsü gibi bazı doğal olayları gibi diğer doğal olaylarından daha hızlı olduğu gibi bazı duygular da diğerlerine göre daha hızlı hareket ediyorlar. Örneğin tiksinti, korku gibi duygularımız e, mutluluk ya da keyif gibi duygulara göre çok daha hızlı hareket ediyor. Çünkü yaşamda kalabilmemiz açısından bize zarar verebilecek ya da bizi rahatsız edebilecek durumların farkına varmamız çok daha öncelikli. Bunu örneğin buradaki beyin haritasında bu bir MRI görüntüsünde iki ayrı kişinin belli bazı beyin bölgelerinin kesiti, bu bölgeler hakkında biraz bahsedeceğim ama Burada kırmızıyla işaretlenmiş olan alan, anterior singulate adıyla bilinen, işte ön singulat diye Türkçe'de çevriliyor, tıp derimleri pek fazla Türkçeleştirilmediği için. Daha ziyade çarpık, yamuk diye tarif edebileceğimiz, yani alıştığımızdan farklı ve bizi bir sebeple rahatsız edici durumlarda aktifleşen bir beyin bölgesi. Ve bu beyin bölgesi anterior singulate genellikle, e, aktifleştiğinde, yani alıştığımızın durumun dışında bir durumla karşılaştığımızda, bize çelişkili gelen bir durumla karşılaştığımızda harekete geçtiği sırada genellikle komşuluğunda olan burada içten komşu, burada tam gözükmeyen, belki yine konunun e, yakın okurlarının bildiği amigdala adlı korkuyla ilgili e, beyin bölgesini aktifleştiriyor. Ve anterior singulate'in çektiği sinyalle biz içinde olduğumuz durumun verdiği rahatsızlığı Örneğin bir konuşmanın belki açılış anındaki ilk 3-5 dakikası ya da bir kitabın, kalınca bir kitabın ilk 5-10 sayfası gibi anlarda, hani kitap gitmiyor, film ilerlemiyor diye düşündüğümüz zamanlarda hissettiğimiz e, karışık duyguları tetikleyen bölgeler bunlar. Belki tiksinti ya da korku değil ama bir rahatsızlık. Ve rahatsızlık hissettiğimizde beynimiz yaptığı çok basit, brakit brakit üzerine odaklanıyor. Aynı şekilde e, bu bunu Bahçe, ve brakit duygusu ortaya çıktığında filmdeki kusurlara işte konuşmacının ya da kitabın abuk subuk gelen işte imla hatalarına ya da başka bir takım eksiklerine daha çok odaklanmaya, eksikleri daha da çok görmeye ve dolayısıyla daha çok tiksinmeye ve daha çok kaçınmaya başlıyoruz. Bu tabi insan ilişkilerinde de böyle olabilir. Birisinden soğuduğunuzda giderek onun başlangıçta size çok hoş gözüken yanlarını unutup işte ne bileyim her gün sakal tıraşı olmamasını veya nefesinin kokmasını dert etmeye başlamak gibi. Ve dolayısıyla bu bırakıp gitme aklımızı aynı zamanda olduğumuz durumun dışındaki başka seçeneklere gitmesine sebepte olabiliyor. Örneğin bir lokantaya gittiniz. Her zaman gittiğiniz bir lokanta, bir deniz kenarında bir sizin favori bir masanız var. Bir de işte tuvaletin kenarındaki masayı sizi gösterdiler çünkü orada başka birisi oturuyor. Eğer e, hoş ve neşeli bir grupsanız ve aranızda huysuzluk çıkarma eğilimi olanların sayısı azsa, yani bu anterior singulate bölgesi biraz önce gördünüz iki ayrı, işte iki farklı boyuttaydı ve bu boyutlar büyüdükçe arıza çıkarma kapasitesi insanların aslında artabiliyor ve e, pek öyle olmayan kişilerle gittiniz ve oturdunuz. Hadi biraz oturalım dediniz. Garson geldi sofrayı kurdu. Kadehler, e, ilk kadehler bitti. Biraz sonra abi ya da abla işte kıyıdaki, deniz kıyısındaki masa boşaldı dendiğinde insanların neredeyse beşte dördü ya biz burada iyiyiz. Yan tarafa hani geçmesek de olur düzenimizi bozmayalım deyip tuvalet kenarındaki masayı biraz önce nefret ederek oturdukları deniz kenarındaki masaya tercih edebiliyorlar. Bunun tam tersi durumları ise İstanbul trafiğinde bu sabah boğuşmuş olanlar bolca görebilirler. Örneğin genellikle bu bazen e, süpermarketlerin kasalarındaki uzun kuyruklarda da ya da gişelerdeki kuyruklarda yan tarafın daha hızlı ilerlediğini düşündüğümüz zamanlarda tam yan tarafa geçtiğinizde yan tarafa geçtiğinizde birdenbire biraz önce terk ettiğiniz şeridin daha hızlı ilerlemeye başladığını görüyorsunuz. Ve Anterior Singulate'iniz, biraz önce olduğunuz şeritte ya e, burada hani aptal gibi bu şeride girdim, bak herkes sağ taraf nasıl gidiyor dediğinizde sizi harekete geçiren anterior Singulate. Bu sefer de size bak orada ne kadar mutluydun, şimdiki haline e, şükrediyor musun e, dedirten yer. Şimdi o sebeple aslında mutluluk ya da mutsuzluk çok e, bu kadar soyut kavramları belki bilimsel, alt birimlerini indirmek çok zor. Ama gündelik hayatımızda yaşadığımız olayların önemli bir bölümü genellikle biraz önce geride bıraktığımız durumun daha iyi olduğuna ne zaman hükmediyoruz? Özellikle biraz önceki durumu sonuna kadar götürmeyip tamamlamadığımızda, yarım bıraktığımızda. Çünkü genellikle genellikle şerit değiştirmemeyi denediğinizde, bugün akşam deneyin ama işler iyi gitmezse lütfen beni hatırlamayın ve unutun. E, kaldığınızda en azından durumun daha kötü olmadığını görüyorsunuz. Fakat içinde olduğumuz durum durumdan memnun olmama refleksimiz, aynı zamanda arayışçılığımızın, yenilikçiliğimizin de tetikleyicisi, onu küçümsememek lazım. Ama bazen bu yargımızı, rahatsızlık, memnuniyetsizlik yargımızı, belki çok hızlı oluşturup oluşturamadığımızı sormak bile bize yeterli olabilir. Çünkü, Çünkü, tuvalet kenarındaki masayı Deniz Kıyısındaki masaya tercih ettiğimizde olduğu gibi default sistemimiz, yani durumun aslında o kadar da kötü olmadığını bize gösterme sistemimiz doğuştan itibaren var. Doğuştan iyimseriz. İnsanlar doğuştan durumu idare etmeye, hoş görmeye, aslında böylesinin daha iyi olduğunu, iyi ki böyle yapmışız demeye yatkın bir mekanizma ile dünyaya geliyor. Bu mekanizmanın işlemesi için sadece aslında bir parça zaman vermek lazım. Peki bu zamanı nereden elde ediyoruz? Bu zamanı biraz önce e, bahsettiğim gösterdiğim beyin görüntüsündeki kesitin en ön bölgesinde şurada morla gözüken frontal lob diye bilinen alan insan beyni, insana özgü e, en gelişkin alanlardan birisi olan frontal lob bu bekleme ve dayanma mecerilerinin e, kaynaklığını eden bir beyin sistemi. Ve bu sistemi yani bekleme Yavaşlama, ağırdan alma, dayanabilme ile ilgili mekanizmalarımızı yaşamın içerisinde spor yaparken, bazen sıkıcı bir konuşmayı dinlerken, bazen ilk başta tat vermeyen bir filmi seyredip de ikinci yarıda ya iyi ki kalmışız ikinci yarıda bak konu açıldı birden bir film akmaya başladı dediğimizde işte bu bölgenin daha iyi çalıştırabilenler bunu daha çok yapabiliyor. Bu bölgeyi daha iyi çalıştırabilenlerin doğuştan özel bir farkı Olduğunu pek düşünmüyoruz. Bu daha ziyade nasıl çalıştırdığınıza, nasıl işlettiğinize, hayatın size getirdiği zorluklar karşısında anterior singulate'inizin ve amigdalanızın çaldığı ilk sinyalle salonu terk etmemenizle bunu görebiliyoruz. Diğer yandan mutluluğu eğer online yani anında o anda yaşadığımız mutluluğu sonradan sadece hatırladığımızda fotoğraflara bakarken ya ne güzel zamanlarda onlar demek istemiyorsak Başka yapabileceğimiz neler var? Dayanmayı sadece kendi frontal lobumuzun bir fonksiyon olarak görmemek lazım. Dayanma asla başkalarıyla mümkün. Başkaları varsa yaşamımızda, başkalarıyla birlikte oturduğumuzda, burada bizim Ankara Fen Lisesi'ndeki emekhanede, ben ve sınıf arkadaşlarım, dayanışma halinde okulun, yatılı okulun, askerliğin, bir iş yerinin zorluklarına katlanırken, ancak başkalarıyla birlikte olduğumuzda bunun mümkün olduğunu, bir sofrada bile biraz önce tuvalet kenarında oturduğumuzda eğer o sofrayı başkalarıyla paylaşıyorsak buna dayanabildiğimizi akılda tutmak lazım. Ve tabii sofranın tadını çıkarmak için de lokmaları iyice uzun uzun çiğnemeyi unutmayın. İzmir Enginarı Mart'ta pazarlarda. Teşekkür ederim. <Gülüyor>